Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz dinde bölcülük haramdır. Haram demek Allah Teala'nın yasakladığı işlerdir. Yani içki içmek, kumar oynamak, fuş yapmak, adam öldürmek nasıl dinimizde İslam'da haramsa dinde bölcülük yapmakta tebhlike yapmak da, bu da haramdır. Allah tarabülüyor bizlere, Hücrat, ayet 10'da, Bismillahirrahmanirrahim, İnnembel mümüne ihvetün, Ancak müminler kardeştirler. Bütün müminler kardeştirler. Ve hadis-i şeride bülü Peygamberimiz, Müminler birbirini sevmede, birbirine acıma merhamette, birbirine yardımlaşmada bir ceset, bir beden gibidirler. Bedenin bir uzvu, organı hastalığında zaman bütün beden uykusuz kalır, ona yardım etmeye çalışır buyuruyor. Demek ki elhamdülillah bütün Müslümanlar bütün müminler Allah katında kardeşlidirler, din kardeşidirler. Nese ben kardeşlik, yani ana-baba kardeşliği, bu genelde ölümle sınırlıdır. Tabi bu karşı arasında da ehlamlarla din kardeşliği varsa, din kardeşliği kabir hayatında da mahşerde de sıratta da inşallah Teala cennete ebediyen devam edecektir din kardeşliğe. Şimdi bakalım inşallah dinde bölücülük tefrika haramdır. Kuran'daki ayetlere bakalım. Önce Ali İmran ayet 103'te Allah tarafı yürü. Ve Tasbih habbili Allah ve atasimu habbili Allahı jemiyan. İtisam yani emirdir ve atasimu Allah'ın emirdir yapıştırma anlamıyla. İtisam sıkısı yapıştır. Bir <gülüyor> habbili Allahı Allah'ın habbine, habbili ip anlamına geliyor. Bu tabi buradaki ip mecaz olarak buraya geliyor. Allah-u Teala'nın indirdiği Kur'an-ı Kerim'e yapışın anlamına geliyor. Demek kuran bizlere uzatılan bir yardım ipi. Cemiyan hepiniz Allah buyuruyor. Hepiniz bütün müminler, bütün Müslümanlar Allah'ın ipine, onun dinine, Allah'ın kitabı korona kerime, hep beraber sıkı sıkı yapışınız. Vela teferruku, fırka fırka olmayın, bölürmeyin, parçalamayın, Allah tarafı yürüyor. İşte bu ad-i kerimeye göre, vela teferruku, neyi hazır deniyor buna? Allah tabi bunu bizlere yasaklıyor. Yani bütün Müslümanlar, bütün müminler Allah'ın dinine, Allah'ın kitabına, emrine hep beraber sıkı sıkı sarılmamız gerekiyor. Allah bize bunu böyle emrediyor. Arkadan Mevlam tekrar buyuruyor, Tekiden burada. Vela teferruku sakına dinde tefrika yapmayın. Bölünme yapmayın, parçalanmayın öyle buyuruyor. Dinde e, tefrikı yapanlar, bölücülük yapanlar bölününe parçalanlar. Bundan ne olacak? Ta Behram deyilla her şey vardır. Allah tabi bunu bize şöyle buyuruyor. En'am ayet 159'da. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine ferraku dinahum İnnellezine kesinlikle şu insanlar şu gruplar ferraku dinahum dinlerini parçaladılar tefrika paramparça ettiler ve kanu şian ve bölük bölük oldular guru grup oldular Demek ki dinde tefrika yapanlar büyük yapanlar ve sonuçta da grup grup biri büyük olanlar leste mühüm fi şeyin Allah Teala burada peygambere buyuruyor leste buradaki te zamirdir muhatap zamirdir. peygamber Allah Allah Teala peygamza e buyuruyor Habibim Muhammedim sen onlardan bir şeyde olmadın yani onlardan sen mesul değilsin. Onlardan senin bir ilgin bir bağlantın yoktur. Onlardan senden kokmuştur, ayrılmıştır. Onlarla senin bir bağlantın yoktur buyuruyor. Demek ki kim bir dinde yaparsa, böcülük yaparsa, grup grup yaparsa, tabi bunlar birbirine bir zıtlaşma birbirine bir hasetlik, kıskançma olursa, Yoksa mutlaka her grubun kötü anlamına gelmez. Mesela Kur'an kurslarının dernekleri vardır. Camilerin dernekleri vardır. Genelde camilerin çoğunun bir derneği vardır. Hatta bazen yakın çevrelerde cami dernekleri yakın birbirlerine. Bunlar tebrik ama hayır. Çünkü bir cami derneği ne yapar? O cami bakımına bakar. Ama yalnız bizim camimiz haktır. Diğer camiler işte batıldır. Orada namaz kılınamaz diye böyle bir iddiada bulunursa o zaman buna teflika deniyor. Demek ki bir İslam grubu da, bir İslam cemaati da yalnız biz haklıyız. Hak yoldayız bizim dışımızdakiler sapık derlerse o zaman işte bu derdir yine de tefrika ölecektir budur tabi böyle olunca bu her zaman olan bir olay bu yani önceki ümmetlerde de olan, yaşanan bir olay İslam'da da yaşanan olay bir olay budur İtikadan çeşitli tabi inançlar çıkmış ortaya. Ve bu arada e, Dini istismar edenler Yani dinden bir dünya yararı sağlamaya çalışanlar Bu dünya yararı Dünya istismarı Yalnız tabi parası olmaz, maddi olmaz. ün için, e, şöhret için Nefsini tatmin etmek için de Bu olabilir. Böyle bir grup bulunursa ki bunlar genelde kendi bağlılarını diğer Müslümanlardan ayırmaya çalışırlar. Gerçeği öğrenmesinler de bunların grubu dağılmasın diye. Hatta öyle gruplar vardır ki bağlarını cami cemaate bile göndermezler. E nedir bunların gelişçileri? İşte imamla karşı namaz kılınmaz gibi şunlar bunlar barışı. Yani biz iyiyiz, biz tekvayız, biz efendim şöyle böyle diye kendini övme. İşte buna dinde tefrikadır bunlar. Aslında her bir İslam için çalışan gruplar gerçekte bir akarsu deli gibi olması gerekir. Öyle konuda olması da gerekir bunların. Fakat sonuç bunların her birinin de aynı denize dökülmeleri gibidir. Eğer bu İslam grupların her birinin niyeti Allah izası içe, ilas ise, amaçları İslam'a hizmet ise, cihat ise, bir kişiyi küfürden, bataktan, günahdan kurtarmak ise amaç bu ise o zaman grup arasında tebrik olmaz. Bu neye benzer? Mesela bir hastanın iyi edilmesi gerekiyor. Hasta bir doktora gidiyor teşhisine yanılıyor, yanılgıya düşüyor. Öbürü ilaç yanılıyor. Şunlar bunlar oluyor. Bir tabi bunun gerçeğini bulabiliyor. Bulabiliyor. Şimdi bu doktorun her birinde amacı ihlası samimi ise birbirini kıskanmazlar. Nedir amaçları? O hasta kurtulsun, iyi olsun da buna sebep kim olursa olsun. Bu genelde insanın yakın hastanca bu olur genelde. Mesela bir doktorun babası, annesi, amca dayısı özellikle evladı hasta olsa bir doktorun, eşi hasta olsa doktorun. O evladının, eşinin, annesi hastalığı da, o doktorun uzmanlık alanına giren dalda olsa bile, doktor ne yapar bu konuda? Tek amacı, annem kurtulsun, yavrum kurtulsun, eşim kurtulsun der, tek amacı. Kendi uğraşır, Arkadaşlar da yardım ister. Yeter ki her birebir tabii görüş belirtirler, teşhisin tedavisinde yeter ki o hasta kurtulsun. İşte Müslümanlar da amaçları Allah rızası olursa, niyetleri sadık gerçek olursa, tek amaçları İslam güçlensin. İslam kuvvetlensin, kuran Kerim yarısında aciz kalmasın, hakim olsun kuran kelimlerinde. Bir kişi küfürden, batadan kurtulsun. amaçları bu ise, o zaman ne olur? Bu ihlası niyet, onları birle birleştirir. Yeter ki bir Müslüman, bir insan kurtulsun derler böyle. Hangi kişiye, hangi grubuna sebolsu olsun, ama İslam bir kişi kadınsın olması gerekiyor. Eğer böyle olmayıp da yalnız biziz demek, hatta birbirinden adam çalmak, işte biz daha haklıyız, daha gerçekliyiz. E bizim müştemil işte kutup ağzam şudur bu da diye birbirini adam çalmak. E bunlar bunlar nedir? Tefrikatı bunlar, da böcütür bunlar. bunlar. Dinde tefrik olursa ne olur? Bana bakalım. Sonuç ne oluyor peki bunda? Enfal suresi ayet 46'da Allah, Celle Allah Teala güle Mevlaancena şaniü Ve atiiu Allahi ve rasulehü Allah Teala güle şaniü Allah Resulü'sün Hazretlerine itaat ediniz diyor Allah Teala. Allah itaat ve peygambere itaat yani. Ve la tenazaeu aranızda Niza etmeyiniz. niza tartışma aranızda. Aranda tartışmayınız. Tabii bu tartışma iştahat meselesi ayrıdır. Yani ilmi açıdan bağırmadan, çağırmadan, kızmadan, onuru, beynin ortaya koymadan insan kimliğini aşarak sırf bir gerçeği ortaya çıkarmak için yapılan iştahat. Ki bunlara müştehid denir. Bunun için İslam'da farklı amel mezhep olduğu halde aralarında bir teflik olmamıştır. Evet. Her mezhep erkanı mezhebine uygular. Arada taşım olmaz ama. velamız buyuruyor Allah'a itaat Cerecalü. Resulullah itaat Vela tenazevi Sakın dinde niza girmeyin. Tartışmaya girmeyin. Onları benliği ortaya koymayınız. Gruplaşmayınız. Yalnız bizde beyiniz. Böyle olsa ne olur? Her emir, her lehiden sonra onun karşı cezası gelir. Sonucu gelir yani. Nedir bu cezası karşılığı? Fetehşelü işte. Buradaki F'de fay cezaiye deniyor burası. Ceza fahsı deniyor buna. Feteh Eğer Allah'a peygam etmez, aranızda tartışırsanız, birbirinize düşmanlık yaparsanız, araya benlik girerse, bu benlik kişisel olabilir ve grupsal olabilir. Ancak bizim grubumuz, bizim hocamız, bizim şeyhimiz diye bir grupsal bir onur beni ortaya koyarsanız... Böyle bir tartışma bölcük yaparsanız Fetevşeli o zaman korkuya düşersiniz melafiriye. Kimden? Düşmanlardan. Düşmanlardan. İslam'ın demek ki o cesareti kırılır. Çünkü bölününce İslam'a bir zaf gelir. Zayıflı gelir. Yerden kaynayan bir su ne kadar güçlü kuvveti de olsa, bu çıkan su çıktıktan sonra dışarıya, etrafa yayılırsa, asla kaybolur gider. Ama çıkan bu su, önceden çıkan su, güzel bir dere yatağından akıp giderse, Allah'ın izniyle uzunca mesafere kat eder, bir göle denize ulaşabilir, dökülebilir. Bence. Demek ki Müslümanlar da tek vücut olurlarsa Müslümanlar tek evi olurlarsa Müslümanlar tek kalbi olurlarsa Allah itarete birbirine karşı sevgili muhabbetli, yardımcı olurlarsa ki mesela bir ceset gibi Müslümanlar diyelim ki başı Mekke'de bu beden cesedin kalbi Medine'de Elleri Çin'de, Endonezya'da, Avrupa'da, Amerika'da, Türkiye'de, Mısır'da bütün bedenin yayılmış bir şekilde. Bir bedenin bir uzvu, organı rahatsız olsa, kişinin başının tepesinde bir çiban olsa, kişinin ayak parmağında bir çiban olsa, insanın ayağına bir diken bassa, bütün beden onu ilgilenir, acıyı duyanır. Yani bu hadis-i şerif gerçekten çok düşünce hadis-i şerif bu hadis-i şerif. Hem de bu hadis-i şerif hem Buhari'de hem üstünde mevcut hadis-i şerif. Yani bütün Müslümanlar meselü cesedi, bir ceset gibidir buyuruyor. Demek bu hadis-i şerife göre e, Afganistan'daki bir Müslüman kardeşimiz öldürülse, Filistin'deki bir Müslüman karışımız öldürülse, dünyanın neresi olsa olsun, bir Müslümanın burnu kanasa, cezaevine atılsa, işkence yapılsa, demek ki bütün Müslümanların bu acıyı hissetmeleri gerekiyor. Hatta yardım etmeler gerekiyor birbirlerine. Demek ki dinde niza olursa, tartışma olursa, çekişme olursa, araya bir benlik onur girerse, bunun sonucu ne oluyordu? Feteh Allah-u Teala buyuruyor. Korkarsın Mevla buyuruyor. zafa düşerseniz, izle korku içinize düşer. Düşmanına karşı cesaretini kırılır buyuruyor. Ve tezebe ri hüküm. Ve Allah taraf bir şey daha buraya burada, burada aranızda tartışma olunca çekişimi olunca bölücülük olunca arada rekabet olunca her grup yalnız biz haklıyız deyince diğer gruplar hatta İslam saymayınca onları sabuk sayınca o zaman ne oluyor önce korku düşüyor yani düşman gözde büyür. Düşmanın gücü göze büyür. Müslümanlar önce korkarlar. Nedir korku? Sinme olarak aslında. Korkudan sonra sinme olur. Aciz zaf zaaf olur. Ve tezebe rüyü Allah Allah'a büyürüyor. Ve sizin iktidarınız giden mela büyürüyor. Buradaki rüy aslında rüyü anlamındadır. adır. Kazi Beyza Büşira buyuruyor bunun tefsirinde. Ve rüyü müstearetin bir devleti buyuruyor. Buraya rih rüzgar kelimesi müstear. İstear başka yer alını, başka yeri kullanılan bir kelime anlamına geliyor. Bir devleti, yani İslam'ın devleti, İslam'ın iktidarı, İslam'ın gücü o zaman gider. E de böyle sevgili kardeşlerim. Demek ki ülkedeki Müslümanlar Tabii bu yalnız Türkiye yaşı değil. İslam evrensel bir dindir. Kıramı kadar geçerlidir. Dünyanın neresi olursa olsun, hangi devlette olursa olsun, oradaki Müslümanlar aralanda bölünürlerse, paramparça olurlarsa, gruplaşırlarsa ve bu gruplar arasında bir hasetlik, fesatlık, çekememezlik, kısaçlık olursa e, ta ki bile artık sabırla suçlamaya da iddama kalkışırlarsa tabi acizlik gelir, miskinli gelir, zaaf gelir bunlara önce düşmandan korkarlar bunlar. Sinirlere bunlar. Miskin olurlar. Ondan sonra da o ülkede İslam devleti, İslam'ın gücü, İslam iktidarı yıkılır, gider sevgili kardeşlerim. Mevud Hakim'in rahmet dinlenen şey bir sözü var tefrika hakkında. şura buyuruyor. Tefrika bir millete düşman giren bakınız. Tefrika girmeden bir millete düşman giremez. Yani gerçekten çok düşünübüyse bakınız. Demek ki bir millete tefrika girmedikçe düşman giremiyor. Önce millete bir tefrika giriyor. İşten bölünme aşıyalanma, birbirine boğuşma oluyor. Gerçekten tarihe baktığımız zaman da yıkılan devletler önce bölünmüşlerdir. Hele iktidarda tek adam olduğu zamanlarda kral hükümdar olduğu zamanlarda böyle belirli bir, güçlü bir adamın ölmesiyle beraber önce iktidar bölünmüştür. Oğullar arasında, işte komandan arasında iktidar bölünmüştür. Tabi bölünmekten sonra da her biri düşmanı yamolıp bunlar böylece. Hatırladığıma göre bir İsrail'i yetkili başbakan veya diğer başka olabilir İsrail'in olabilir kendisi. Yani İsrail'e bir de adamı şöyle bir şey söylemişti bir zamanlar. Bu Arap İsrail savaşların devam ettiği bir zamanda. Ki o dönemde Araplar da az çok yardım alabiliyordur üstünden şuradan buradan. Yani biz savaşçılar yapabiliyorduk İsrail'e. O dönemde İsrail'e bir de adamı şunu söylemişti. Arapların petrolü varsa bizim Amerika'da 5 milyon yağdımız var demişti. bakın. aynımızı söylemişti. Yani Arapların petrolü varsa Orta Doğu'da. Arapların petrolü varsa bizim de demişti, Amerika'da 5 milyon Yahudimiz var demişti. Bu ne anlama geliyor? Bakanlar? Demek ki Amerika'daki 5 milyon Yahudi orada azınlık değil bunlar. Amerika 250 milyon aşan bir ülke. 5 milyon nerede? 250 milyon nerede? 50 katı. 50 katı. Ne yapmışlar? 5 milyon yavdi. Amerikayı örümcek a gibi örmüştür. Her yere yerleşmişler, iplerini almışlar. medyada Yani basın görüntülü yazılı. Medya ellerinde. ...siyasette, ticarette... ...ekonomide, hukukta, askeriyede... ...istihbaratta... ...siyah ajanlar içerisinde... ...ne yapmışlar bunlar? Bu dünya... ...siyonizmi gayet planlı... ...sistemli... ...bir şekilde... ...yavaş yavaş, yavaş ne yapmışlar? Amerika'yı avuç alabilmesi için... ...yöretmesi için 5 milyon Yahudinin... ...bunların biri plan içerisinde... ...adım adım yürümüşler... ...ve bugün gerçekten Amerika ya dillere mahkum. Amerika devleti mahkum Amerika batması da burada olacak Yani sır İsrail'in çıkarını koruyayım diye bütün İslam aimine karşısına alıyor. Arap ülkenin karşısına alıyor. E tabi bu devam etmeyecek bu şekilde. Böyle bir ve devam etmez. Ve Amerika batışı da burada olacak bu şekilde. Yani burada bir gerçek var. Nedir bu gerçekte? Demek ki 250 milyonluk bir gelişmiş ülkede ama her bir dağınık dağınık insanlar. Her tarafta bunun 5 milyonu birlik beraberlik sesinde. Muazzam bir sistemleri var, kuralları var, kanunlar var kendi aralarında. Bunlar ne yapıyorlar bunlar? Gayet birleşerek adım adım bir ülkeyle geçilmişler bunlar böyle şey. Yani dünyanın çok yerinde aynı şey uygulanıyor. Yani çok yerinde. Her ne kadar demokrasi, hizmetçisi, meşhur olsa da böyle her yerde genelde bir azınlıklar vardır. Azınlıklar. Tabi azınlık kendi ırkının olabilir, o ülkenin olabilir. Ama belli yerlere gelmişlerdir. Belli yerlere geçirmişlerdir bunlar. Geçirmişlerdir medya ellerindedir, hukuk ellerindedir, şu ellerindedir, bu ellerindedir. Bu güçleriyle birden bire karşılık hata geçirir zaman büyük kiteleri bunlar korkutu sustururlar. Bunlar. İşte ayet e tekrar okuyorum. Hatta tekrar bile az yani bu e çok okumamız gerekiyor. Ayet Enfal 46. ayet Enfal suresinde. Bismillahirrahmanirrahim. Vetiyullah ve resuluhu Allah biliyor arkadaşlar. Vetiyullah Allahu Teala'ya itaat ediniz. Yani yüce Allah Rabü'l alemindir. Mülk onundur. Odur her şeyi yaratan. İşte Allah Teala'ya itaat. Kesin itaat ediniz. Ve Allah resuluhu Allah'ın resülüne, peygamberine de itaat edelim öyle buyuruyor. Bakın bu iki itaat kesin Tartışmasız. Vela tenazeu sakın aranızda niza yapmayınız, Tartışma yapmayın. İşi kavga çevirmeyin. Ali onluk beni sokmayın. Yaparsanız ne olur? İşte bunun cezası geliyor. Fetehşeli içinize korku düşer. Düşer. Yani o toplum içerisinde o Müslümanlar sayısı olarak çoktu oslara bile Müslümanlar ülkede. Oslara bile çok diğerler mesela İslam ülkelerinde yüzde 90 üzerinde Müslüman nüfusu var elhamdülillah. Var ama yüzde 10 onlara yönetiyor. Yüz onlara yönetiyor. Böyle. Neden? Çünkü bu yüzde Müslümanlar araları birleşememişler. Bölünmüşler. Tabi düşman böyle yine bunları. Aralarına sızıyor. Bunlar böyle düşürüyor bunları, ama Müslümanın boyuna gelmemesi gerekiyor Müslümanlar, gelmemesi gerekiyor. İşte o zaman ne oluyor? %90'luk o kitle %10'un esiri oluyor, kölesi oluyor. Onların çıkarına yardım edecek olunmuş oluyor böyle. Onlaradan yapıyor böyle. Yani bir İslami yaşantısı için onlar direnci, ama ne olur bana acıyın bana yardım ediniz böyle. Yani izin veriniz diye. Ve hüküm Allah buyuruyor. O zaman İslam'ı rihi devleti iktidarda gidiyor. Vasbiru. Allah Teala'dan buyuruyor. Allah itaatte, peygam itaatte ve birlik beraberlikte sabrediniz. İnna Allah'ı sabrinin Allah gerişanı kesinlikle Sabreden kullarıyla beraberdir meal buyuruyor. Ve Mehmet Akif'in sözü: Tevfik'a girmeden bir millete düşman giremez Bazı kuşlar yırtıcı kuşlardır. Etçil kuşlar. Kartal gibi, şahin gibi şunlar bunlar. Bazı kuşlar etçil kuşlardır. Kendilerinin daha güçsüz kuşları yakalayıp parçalık yerler bunlar. Bir yerde yüz tane güvercin olsa bakınız, Bir yere konaklanmış yüz tane güvercin olsa oraya bir karta hiç konakmadan gelir. Kartu birdenbire havadan piki yapar gelir. Mutlaka tabi göğü gibi kapar. Diğer 99 güvercin doğsun, kaçışırlar. kaçışırlar? Bir kartal, bir şair, bir atmaca hiç korkmadan, endişeye kapılmadan güvercin sürsün saldırır atar kendisine. Bakınız. Yani 100 tane güvercin olsun tek bir atmaca, tek bir şahin, tek bir kartal hiç çekinmeden o süreye saldırır. Daha bir gözünü kapar. Diğerleri hepsi kaçışırlar. Ama bir yerde bırakın yüz tane de bir yerde 10 tane karga olsa bakınız. Bir yerde 10 tane karga olsun oraya kartal saldırmak korkar. Oraya atma saldırmak korkar. Neden? Karga kar kaçmazlar. Karga kaçmazlar. Onlara bir düşmanın saldırdı mı hep beraber. Yani birini kapsa bile birini kaçmazlar. Hep ona saldırıyorlar. Tabi ondan da gagası var. ondan tabi dışı onların pençeleri var. E bir kartala on tane karga saldırdı mı her tarafından parampara ederler. ederler. Bakınız halde bir karga olsun onu hemen atmaca verir. Ama on tane karga olunca oraya kesin saldıramazlar. Yani. Neden? Dirillik Berabirlik, beraberlik var bakan böyle. Beraberlik var. Güvencinden yüz tane olsun. İstediği güvencinden bin tane olsun. Ama bir beraberlik olmayınca bir kartal hiç çekim onlara saldırır. İşte Müslümanlar da bazı ülkelerde sayısal olarak çok çok Müslümanlarda, Ama hiç çekilmeden o vahşi kartallar ki İslam karşı vahşi kartallar, İslam topluluğu saldırabiliyorlar. İslam'ın şiriyatına saldırıyorlar, kuran Kerim'e saldırıyorlar, İslam peygamberine saldırıyorlar, İslam'ın yaşantısına saldırıyorlar. Her şeyi saldırabilirler. Neden? Çünkü Müslümanlar bölük poşu Hatta bazen işlerine geldiği zaman, İngilizlerin bir oyunu vardır. İngilizler bir zamanlar dünyada, üzerine Güneş Batman devletleri vardı İngilizce öderlerdi bizim. Çinukluğumuz da bizim böyle. İngiltere için topraklarında Batman İmparator derlerdi. Her kaplamışlar. Amerika kanalısına her kaplamışlar. Peki nasıl İngilizce bu dünya idare ediyor zamanla ediyordu? İşte grupla bir düşürüyor haberlişe. Bir gruba yaklaşıyor onu sen destekli gibi oluyor onu onu ezdiriyor. Onu onu ezdirirdi. Müslümanların ne yapması lazım? Birlik, beraberlik işini şimdi tabii. Ona bakalım inşallah. Burada bizim sözüm burada kalır. Ben bunu biliyorum. Biliyorum ama yine bu konuyu ele almaya niyet ettim. Çünkü Rabbim şöyle buyuruyor. Önce o ayeti okuyayım inşallah. Mevlam buyuruyor. Ayeti baş okumuştum ayetin başını Hücat ayet onda. İnne mel mümin müminler ancak birlik kardeşleridirler. Fe aslihu ben iḫveyküm Allah Teala biliyor. Fe aslihu istediniz, barıştınız, sürece kabuçturdunuz beni iḫveyküm. Kardeşler arasındaki itirafları, hatta düşmanlıkları araya girin, istedin onları suyla barışa götürünüz, Al emri burada. Ve Vettekullah'a, Allah'tan korkun. Ne aranızda bölüm bir böyle bir şey olursa bile, bazı Müslüman arasında, ve İslam gruplar arasında bir çekişme, tartışma, artık aşırıla bir giden düşmanla dönüş hasret olduğu zamanlar, Allah ta'a buyuruyor, diğer bütün müminlere bakınlar. Hepimiz Allah'a erdi. Nevram buyuruyor: Fe aslihu ista ediniz, sula kavuşturunuz, adını bulunuz. Bunu terk etmekten olan korkunuz, yani bana diye gir çekinmeyiniz. Li turhamun, ancak o zaman Allah rahmetine kavuşabilirsiniz, bunu ümit edebilirsiniz. Allah teala buyuruyor. Demek ki. ...her Müslüman'ın da bu da bir görevi. Görevi. Bir kişi bir gruba... ...bağlı olsun, olmaz. Tabii bazı grupta... ...olması gerekiyor bazı gruplarda... ...İslami çalışmalar için. Her yerde, hatta her maher köyde... ...olması gerekir bunların aslında. Ki cami denektir olduğu gibi. Fakat bu gruplar ne yapacaklar? Hayır, biz ben demeyecekler. Yani biz... ...gruptan demeyecekler. Yani ben demeyecek kişi olarak... Amaçları sivallaha dini hizmetmek kolayacak. Yeter ki bir İslam'a gelsin. Kimi Kur'an kursu açar okudur, kimi baş kitap okudur, kimi Allah yolunda bir tesbihat verir, zikirler verir, insanlar istihah kemal erdirmeye çalışabilir. Bakın ne gerekiyor? Herkes, efendim, biz bu kadar yapabiliyoruz. O Müslüman kardeşimiz bak böyle çalışıyor, o da böyle çalışıyor, bu da böyle çalışıyor. Hatta bu da bir binanın inşaatına da benzer bu. Yani İslam'ı bir bina olarak, büyük bir köşk, saray olarak ele alırsan, bir bina inşaatında önce bir hafifat gerekiyor. İş makinesi gerekiyor. Temel bakınız. Sonra kalıpçı lazım, demirci lazım, duvarcı lazım, tulacı lazım, eğitimçi lazım, sucu lazım, herhâsızlık kelam lazım lazım lazım lazım da. Nedir? Her gün işi ayrı. Her gün mesleği ayrı. Amaçlı o köşkü yapmak. O köşkü yapmak. Herkes ne yapacak? Herkes efendim ben harfiyeti anlarım ancak. Öbürü ben önce plan çizerim. O plan çizecek. Bir madur, plan çizecek o. Öbürü harfiyeti yapacak. Öbürü kum taşıyacak. çimento taşıyacak. demine getirecek. Onu getirecek. Usta ne yapacak? Demir ustası demirlere uğraşacak. Ölçecek, kesecek, bükecek demirleri. Kalıbçı ustası kalıbını yapacaktır. Yani beton öse beton dökecek. on dökecek. On ise kalpına sökülecek. Tuvalacı, duvarcı duvar örecek. Sıvacı sıvasını yapacak. Su tesisatı su işini yapacak. Alttan pis borular, düşecek onları yapacak. Ensi yapacak. E, doğramacı doğramasını yapacak. Camını, camını takacak ya Boyacı boyasını yapacak. İnce işini yapanlar ince işini yapacaklar. Mutfağını fayansını için buna yapacaklar. Nedir bu? Hep yere gelince bir köşmedene geliyor. Evet Herkes hafriyatçı. Herkes temel kazıyor. Ben başka yapamam. O ama mütevelli. Bu işin insanların yadışı da yetenekleri başka başka. ...hem maddi olarak... ...hem manevi olarak da... ...yani, yani bu inceliği... ...unutmamamız gerekecek ...kardeşlerim... ...madiyat de bunun gibidir... ...bazı kişiler... ...fırın açar ekmek pişirecek... ...öbürü marketçidir... ...öbürü Bu da getirecek, un getirecek... ...malzeme getirecek... ...sebze meyve getirecek... ...öbürü kapı bunu satacak... ...marketçi bunu hakikaten koyacak... Hatta seyyar da lazım. Arası doktora bunlar ulaştırması için gerekiyor bunların da. Bir araba içinde kaç tane tamirciler vardır? Elektricisi, oto elektricisi, şunları, bunları. Doktorlar içerisine baktığımız zaman da diş doktoru, göz doktoru, dahilici, edici, harici işte cerrahdır, genel cerrahtır çeşit çeşitli vardır. İnsanların yetenekleri farklı böyle. Aynen bu ne gibi? Maniyatta bunun gibi kardeşlerim işte. Bunun gibi maniyatta bu ne? Maniyatta bu gibidir? Hatta Peygamber Müşri e Aleyhisselam Hazretleri muhtemelen bakınız. Hadış-ı şerif okuyun inşallah. Hadış-ı şerif Hembahri Müslim'de var. Yani en sadış-ı şerif. Buyur Aleyhisselam Hazretleri Ben en fakat zevyeceğini Fi sebilillah Bir kimse Allah yolunda çift infak ederse, Allah yolunda, cihat evet. yolunda, mesela iki devre, iki veya çift yapı da çok çok anlamına kalk kalk ederse, hadislerim böyle başlıyor, fi sebilillah, Allah yolunda, Allah'ın dini yolunda, Allah'ın dinin kuvvetlerini güçlermesi için, yani öncelik buna bakın böyle, öncelikle bütün Müslümanlar en Öncelikle görevi Allah'ın dine yardım etmek. Bu kişi ne olacak şimdi? nu diye, min ebâ cenneti. Cennetin kapılarından buna bir nidah gelecek. Çağıracak buna bakınız. Ama tek kapıdan değil. Min ebâ cenneti, cennet kapılarından, birkaç kapısından çağıracak. Ne zaman? Tabi mahşerinde hesap bittikten sonra bütün ehliyman Müslümanlar sıraya geçip de cennet önünü toplandığı zaman melekler buna çağıracaklar kapılarından. Kimleri? Öncelikle bakın, Fisebi infak edenleri. Allah konuda. Allah'ın dini yükselmesi için. Allah'ın dini kuvvetlenmesi için. Bu yolda maddi manevi parasal olarak, bedensel olarak hiç ortaya koyanlar. Nu diye bunlar çağıracaklar min evvabi cenneti cennetin müteelif kapılarından. Ya Abdullah diye melekler. Ey Allah'ın kulu. Bak, ismi mi söyleyecektim arada? İşte ya Ali, ya Veli, ya Hasan, ya Hüseyin, ya Ali, ya Fatıma. Haza hayrun. Gel bu kapıdan gel bak. Daha hayır bu senin için. Buradan gel çaracaklar. Bir, fermankarim ehli salatı. Bir kimse dünyada namaz ehli ise, yani o ki bu kişi de en çok namazdan feyiz alan kişi ise. Herkes biliyor olmaz şimdi. Bu kişi de çok namaz kılıyor böyle. Yani farz namazın dışında, vakit namazın dışında, evvelin kullar, kuşunun kullar, tecrün kullar, abdest alır, abdest namazı Abdest namazı kılanlar, camiye gidip teheccüd namazını kılanlar, nafile namazı kılanlar yani bir kimse de namaz eğli ise çok namaz kalıyor. Namazdan zevk alıyor, namazdan feyiz alıyor, ruhsal haldir alıyor namazdan alıyor. Namazın doyamıyor. Çok namaz kılıyorsa, du'ye minbabi sala. O da cennetin namaz kapısından cennete edilecek bakınız. Demek ki bir kapının ismi de bab Salah. Namaz kapısı kapısı da. O da oradan oraya cihazı davet edilecek. Ey namaz ehli, ey filan filan kullar gelin buradan girin Diyecekler. Ve men min ehli cihadi kim de cihad ehli ise cihad Allah yolunda cihad edenler. Bu da tabi nafi olunca cihad bazen farzain olur. İslam ülkesini eğer İslam düşmanı ele geçirirlerse, o zaman bütün insanlara cihada farzayın o zamanlar. Bunun dışında, İslam devleti güçlü, kuvvetli, o zaman cihat nafile olur. Nafile olur ama demek ki bir kimse de cihatla uğraşmak istiyor. Böyle. Gaza yapmak istiyor. Allah'ın seferleri yapıyor, cihat yapıyorsa, min babil o da cennetin cihad kapısından cihada edilecek. Gelen bakalım bak cihat kapısı böyle. Allah için cihat edenler. Öyle para pul gameşen değil. Zoraki değil. Gönül olarak Allah'ın divsesinde cihat edenler. Onu çağıracaklar. Gövnenkânı mi ehli sıyami kimde ehli sıyam ise? Çok oruçtan kişi ise oruç. O da bundan ziyade kalan kişi oruçtan. Sürekli oruç tutuyor Ramazan dışında nafile olarak kazas yok ama oruçtan cevap alıyor feyz alıyor. O da onu çok yapıyorsa duye minba bir Reyyan Bunlar cennetin reyan kapısından bağ edecekler. Reyan kapısından ne yapacak kimler? Oruçtanlar. Ümencane ehli salakati kimde çok salaka veriyorsa fakir afukara etrafına sağına soluna kişi buanne bir şeyermek çalışıyorsa duye minba bir salaka. Buna cennetin Kapısı bir biri sadaka kapısı. Bana çalacaklar. Habisinin rabisi şöyle buyuruyor. Peygamber buna yani saydı ama buyuruyor. Bunun dışında ehli zikir, zikir ehli kapısı da var. İşte şuna bunda da var buyuruyor. Peygamber bunu söyleyince Hazreti peygamber şöyle sordu peygamber gazetir: Ya acaba Allah acaba Allah'ın bir kulu var mı ki her kapıdan bir de aynı çağrılsın. Tabi kul birbirinden girecek ama her kapıdan çağrılacak. Öyle Allah'ın kulu var mı? Peygamber Efendimiz e baktı. Evet var Ebubekir. Umarım sen onlardansın buyurdu. Şimdi alıştırıp ne gösteriyor bunda? Müslümanların her biri bir meşrep olarak aynı olamazlar. Herkes zikirli olamaz. Herkes alim olamaz. Herkese mücahit fazla cihat edemez böyle. Herkesin allah Teala'nın bir esmasına bir yankısı tecrüeti vardır esmaya. Mesela bir kimsenin üzerinde Allah'ın elvedud ismi galiptir. İnsan denen varlığı bütün esmaya masadır. Tecrüede bir esma ilahi eder. bakın her insanda bu ilah esmanın biri daha üstün galiptir. Bir kimse de Allah'ın el -vedud ismi galipse Ya-Vedud Elvedud ismi galipse o kimsede Allah aşkı vardır. Allah aşkı vardır. Kişiden. Allah yanar kişi böyle. Allah Allah değil. Hep Allah'ı zikirecek kişi de. Diğer insanda Allah'ın El-Hakim ismi galiptir. El-Hakim ismi galiptir. Bu da nedir? Hepşinin hikmetini bu tefekkür galiba tefekkür. Bu kimse nereye bakarsa baksın Allah'ın da kuvvetini gör. Bir ağaçta bir meyve sallanıyor. O meyveye nefis olarak bakmaz. Ya Rabbi sen bu meyveye nasıl bunu aslın der. Efendim. Topraktan çamurdan yani toprağa çamur. Ağaç bir laboratuvar fabrika o çamur oradan geçiyor. Havada karbonosid de güneş ısısının ısısıyla birleşiyorlar. Ağaç ne oluyor? Hammada geliyor yani böyle. Köklerinden toprak, çamur, su. Yani sulu çamur, toprak geliyor kökünden ağaç. da havayı alıyor, kanlısı alıyor, güneş ısını alıyor. Ağaç bir laboratuvar. Kimyasa işlem oluyor orada. Oluyor orada. E, meyve dönüşe bakınız. E bunu kimin de etkisinde Allah'ın el-hakim ismi garipse onda tefekkür gücü olarak böyle şey. İnsanlara bakar şöyle Yunus Emre'me bir şey var bu şekilde. Bakın ne güzel buyuruyor Yunus Emre'm, aşık Yunus. Allah'a ahmet eylesin. Güzeli görmek boyu boyunca size bir türlü bir bir türlü buyuruyor bakın güzeli görmek boyu boyunca. Bir gün aşık Yunus, güzel bir kadına, tabi tam kapalı Mersöre, şey bakmışlar, demişler Yunus, e sen kadına baktın, demişler, nasıl oldu baktın sen kadına? O zaman bunu söylemiş. Güzeli görmek boyu boyunca. Siz de bir türlü, bir de bir türlü böyle. Siz nasıl bakarsınız? Tabii nefise bakarsınız. Biz de, de başlıdır bakarız onlara böyle. Yani insan nedir? Bugün ee, bir genç delikanın olsun, genç kız olsun, çok güzel de olsa, ben veya bak, yani esmeneyse güzel de olsa e, bunun aslı nedir? E, toprak, çamur muhtemelen. Ölemekler bunun aslı bende. Işte. Kuru topraklar. Gökten su gelecek, çamuhale gelecek. Böyle. Bunun aslı budur. Şimdi bak ne Yunus'un ne diyelim bak. Size bir türlü, bize bir türlü. Yani bir insan hakim isimle bakınca kişi o anda ona bakıyor. Ya Rabbi sen nasıl insanı yarattın ya Rabbi? Bir topraktan, ölü topraktan, ato elementten ya Rabbi sen nasıl şu kişi yarattın? Nasıl işte şu kızı yarattın ya Rabbi? O boy, boğaz, renk, deriler, organlar, akıl, görüşleri, kalpler, ciğerler, kan dolaşımı, sinir sistemleri bütün bunları nasıl yarattın, yarattın ya Rabbi? Demek ki bir kimse Rabbimizin El-i ismi galipse, onda da aşk ile galiptir. El-Hakim ismi galipse, o nereye bakar baksın? Hep tefekkürle bakar. Cehaziye gitsin, orada tefekkürle bakar. Yani. İnsan nasıl doğdu, bebek oldu, şimdi öldü, feneşe yıkanıyor. Biraz sonra kabre gelecek. Bunlara bakar. Eğer bir insan allah Teala'nın el-alim sıfatı galipse, onda da din ilmi üstündür. Onda ilimle meşgul olur. Olur bununla. Yani insanların her biri tek grupta meşgide direşem eder kardeşlerim. İlle ehli ol, illa hafız ol, illa ilim sahibi ol, illa aşık ol, illa mücahit ol, dememez. Bunun için Çocukken daha bir kişiyi onun ana babası, hocaları iyi ölçü biçmene gerek çocuğu Yani çocuğun yeteneğinin de güzel önce belirlenmesi gerekiyor. Bazı ana babalar çocuklarını kendi isteği gibi yönlendirmek istiyorlar ana babalar. Bu hem dünya açısından hem maneviyatdan bu. E çocuğun hava zamanı yeti yok, yeteneği yok. Çocuk ruhsal açıdan zayıf... ...çocuk böyle... Efendim, baskıyla zor hafız olursa... ...hem çocuğu yazık olur... ...hem dine yazık olur... ...hem dine yazık olur... Böyle. ...yani insanda... çocuğunu iteğini ölçmesi gerekiyor... ...bu çocuk ne yapabilir... onu okuyacak... ...billioğlu gidecek... ...zor ayı, zorlama, baskılar... ...şunlar bunlar... E, ...okuyamaz ki zaten... ...okuyamayacak onda... ...onda o giderek yok... ...ne yapacak... Ana bunu ölç, ölçmeli, pişmeli. Onu bir mesleğe vermeli. Çocuk, ne dehvesi var çocuğun? hangi hangisine zevk alır? Bulması gerekiyor. Yani maddi olarak da, mani olarak da, her insan farklı yaratılmızı. Çünkü insanlar farklı topuktan yaratılıyorlar. Her insanın farklı yetenekleri vardır. Hem dünya olarak, hem hayat olarak. Mesela günümüzdeki eğitim sistemi ...ki zorunlu eğitim sisteminde... Zararlı. ...zararlı... ...zararlı eğitim sisteminde günümüzde... E, çünkü zaten artık... E, ...belirli bir yaşta gittik sonra... E, ...biraz daha okusun okusun derken... ...liseyi bitiriyor... ...boşta kalıyor çölü yok... ...üniversiteye giremiyor... ...kontajan yok... ...mübarek insan... ...sen okuyan... ...liseyi bitiren gençliği... ...üniversite alamayacaksın... ...devlet olarak alamayacaksın bunu... ...yöneticiler alamayacaksın bunu... ...kontajanın yok... ...imkanın yok buna... Niye hiç hepsinin teşkilisi okuması için zorluyorsun hatta bunları? Bunlar mesleklere ver. Mesleği bunları. Şimdi gelelim asıl konumuza gene sevgili kardeşlerim. Demek ki Müslüman arasında tebhlike haramdır. Çekişme yoktur. Allah için ihlas ile samiyette İslam'a çalışmak vardır. İlla bize geldiği yoktur. Herkes getirdiğini ayrı ayrıdır. Kimi kitap okur, kimi zikir eder, kimi kuran Kerim ezberler, hafız olur, şunu yapar, kimi Allah'a cihat eder, yetenekte bu halktır. Getirdiğine göre öpeğe gerekiyor. Bir de tefsir olmanız için ne gerekiyor? Allah Teala bilir bizlere Şura ayet 38'de sevgili ve emruhum şura beynehim Allah Teala ya. Onların iş aralarında müşura meşverettir. Meşverettir. Müşaver dediğini buna, müşaver dediğini buna. Müşavir danışıcı. Müşaber danışılan kişi. Bir de istişareden gelir bu. İstişareden yani istifal bablarından Oradan gelir. Oradan gelince istişare bir şeyi danışma. Karşıdan görüşünü alma demektir. allah Teala böyle bir müminleriz. Hepimize bu mu tevimler. Ve emruhum şura beynehim. Onların iştiharlarında şura iledir, istişare iledir. İstişare, danışmak. O işi anlayanlara, ehline, danışma, onların görüşünü alma, düşünme, en iyi maç çalışma, istişare. İstişare yapılan kişiye de müsteşar denir. Müsteşar denir. İstimefuldür. Mesela da müsteşarı vardır. Aslında bu Arapça kelimeler aslında bu. İstimefuldür Arapçadan. Peki kim yapacak bu müşavereyi? Mesela bir şey, bir hoca efendi, işte bir, bir grubun lideri, bir kişi yapacak mı habereyi Allah Teala bakın sevgili kardeşlerim peygamberimize Ali İmran ayet 159'da veşavir hüm fil emri bakın. Allah Teala peygamberimize emre diyor veşavir müşavare yap danış istişare yap hüm onlarla hesabında fil emri işte Hayun konuda ilahi emir yok vahiy yoksa onlara danış görüş alır Yine günümüzde sevgili kardeşlerim tabi nasıl ki tutta bir kişi hastaneye gidince meraklı bir kişiye sağlığına düşen kişine haber işte çeşitli kademelerde tahliye yaptırır şimdi bunu yapar böylece bir tabi yapmamız gerekiyor dini açıdan kendini tahliye etmemiz gerekiyor. Şimdi günümüzde bazı gruplar işte gerçekten bir Allah dostu bunu söylemez tabi. Ama bu daha sonra alt tabakadan iddialardır bunlar. Ne diyorlar bunlar günümüzde? Efendim işte benim bir hata etmez aşağı. Her şey o bilir efendim. Her şey ama. Fukuta bilir, hadisi bilir, tefsiri bilir, zikirde bütün retayifleri o bilir. Hatta dünya işini ne yaparsa yapsın? Her iş şey ona soracak. Her iş şey ona soracak. Efendim şunu himmetiyle yapacağım bunları. Diğer efendim, hoca efendiyle soracağız. Her şey o bilir. O hata etmez. Önce bu, İslam'la zıt, İslam'la tez Hata etme bir Allah cezal-i İslam'a bakınız. Hata etmeyen ancak Allah cezal peygamber hata edebilir muhterem. Bu hata etmeme meselesi bir nevi Hristiyanlıktan İslam'a kayan bir şey bile, karışan bir şey. Hristiyanın da yalnız Katolikler'de vardır ama e, onların lideri Papa onlara göre hata etmez. Halil bir Papa'nın uygununa bakınız öbürünün uygununa bakınız. Biraz hız bunlar. Peki, hangi hata etti bunların? Bir kardinal. Yani Papa'nın bir aşağısını kardinal deniyor. Kardın bir kardinal hata edebilir mi edebiliyor? Peki sonra Papa seçim oluyor, yani bir gün evvel bu da kardinaldi. Her şey günü Papa seçimi oldu, bu kardinal Papa seçildi. Ne oldu? Hata etmedi artık. onun mu? olmamıtır hanbileceğim. bakın İslamda herkes her şeyi bilemez muhteremler. Bilemez berç. Kim olsa olsun berç. Evvel ilham gelir, hayır gelmez sürekli hemen mutlaram gelmez. Şimdi bir hadis okuyorum sizlere. Hazreti Şerif hem Müslüm'de hem Nesai'de. Buyur Ali Semadetleri "İnnama ene beşerün." Ben de bir beşerim insan bu peygamber olduktan. E. Bunu peygamber aşkı e söylüyor. Hazreti Müslüm'e Nesai'de. "İnnama ene beşerün." Ancak ben de bir beşerim başka değilim yani. İnnama bu anlama geliyor. Başka bir şey değilim. Anca ben de bir insanım. İza emertükün bir şeyin, min dinükün. Size dini konuda bir şey emrettiğim zaman fehuzubihi, onu alın yapışığına. Ve pekâhân buyuruyor. Sizlere dini konuda bir şey emrettiğim zaman fehuzubihi, hemen onu yapışın, alın. Burada hadisinin şerhinde şahri şey bir parantez var buraya lenni vahyin diyor. Parantezde hadisinin şerhini koyuyor buraya. Çünkü bu vahidir böyle diyor. Peygamberimiz de dini konuda vahiy gelmiştir. Peygamber dini konuda bir şey cebini yapmak gerekiyor. Reiz-i Ömer bir şeyin min re'yi Peygamber şöyle yapıyor Aleyhisselam Hazretleri. Size kendi görüşümden kendi görüşünden din dışında bir şey söylediğim zamanlar fenim ene ben bir insanıyım hata edebilirim dur yapabilirim buyur bu yumurtalarım bu hadisin de bir sebebi vurudu var ya hadisin söylenmesinin bir sebebi var tabii bu nedir peygamber Efendimiz Medine'ye geldiği zaman Medine'deki ensara, ensara baktı tam kurmalarında. da bir bakım zamanıymış kurmalarında başım başım da, neyse bu da bakım zamanıymış kurmaların Peygamber Ahlis-i tam tabi olmaz. Peygamber baktı Ensara baktı, Medine halkına baktı kurmalarına bakım yapmalarına baktı da Peygamberler bir görüş bildirdi onlara zamanı. Dedi bunu böyle yapma şöyle yapsanız dahi olmaz mı? Bunlar da e, bir Resulullah bize böyle yapsanız deyince diye Peygamberimizin tavsiyesine göre o ağacın bakımı yaptılar. Ama verim düştü. Olmadı. Gel de Allah bir esnaf böyle yapıyorduk. verimi daha güzeldi. Sen bize böyle yapsana dedin. Bir, de bir tavsiye bulundun. E, sana itaat edip dinledik seni. Verim düştü ne yapalım? onu peygamber bunu buyurdu muhtemelenler. Esnafın ben de seni bir insanı Dini konuda emrettiğim zamanlar bu Allah'ın emridir. Bunu tutun, al yapışın bana. Ama kendi görüşümle bir dünya içinde size bir tavsiye bulunca benim bu görüşüm bu. İsafe edebilirim, hata edebilirim. Nitekim Bedir'de 70 esir alınmıştı Bedir'de. Müşriklerden 70 tane esir alındı. İlk defa İslam'da meydana gelen bir olay. Düşmanı alınan esirler peki ne olacak şimdi bunlar? Ne yapma gerekiyor bunlara? Hakkında ayet diken mi gelmemişti? Bir konuda peygamberimiz Aleyhisselam'a ayet diken gelmemişse peygamberler bu konuda hesabına danışıyordu da. hep bakınız. Allah'ının buyurdu. Esraban danış. Ve şabir hüm. Peygamberken böyle yok. Ama Hakkati Kerim'e gelmişse, ayetken Kerim e tebbiyle böyle olacak. Karışılmıyor. İlk defa esir alındı düşmanla. 70 esir alındı. Bunların ne yapma gerekiyor? Peygamber Hazreti Bekir'e sordu. Görüşünü sordu. Yarın Resulallah dedi Hazreti Bekir. Hazreti Bekir çok halimse yemiş Hakkı ayetti. Şey. Yarın Resulallah Resulallah e bunlar senden çok çoğu akrabaların, yani komün kardeşlerin, toplumların, şunlar, bunlar yarı yolda. E bunları sev bırakalım bunları. Yani bir fidyallım bunlardan, tabi karşı koaldığınız, sev bırakalım bunları. ...ileride bunu İslam'a gelebilirler belki de. Peygamber Hazım Ömer e sordu. Ömer sen dersin, ...ya Resulallah... Bunlar müşriklerin en azıları bunlar. Halkı savaş teşkil eden bunlar. İslam düşmanlığını kaynağı buradan kaynaklanıyor. Bunlar sev bıraksak olmaz ya Allah. Düşman gene güçlerini kuvvetendir, Tekrar toparlanır düşman yine bize saldırır. Bunu öldürmemiz gerekiyor. Buyurdu. Ve Ensardan Sabi Muad Hazretleri o da sömel gibiydi. Evs kabinesi kendisi. O da sömel gibi buyurdu. Ya Resulallah bunlar müşriklerin İslam düşmanının ya. Liderler, önderleri bunlar. Bunlar tekrar mekteklere toplanıp ne bir saldırılar bunlar. Burada Peygamberimiz adetleri diğer hesabını fazlası yapmadan Hazretiim görüşünü Peygamberimiz benimseydi. O andan bir fidye alındı bırakıldı bunlarda. Ama hakkını aydik etme gelecek Peygamberimize. Aydik etme en fazla 67'de altmış allah muhtemelen Teala Peygamber bunu hoş görmemedi Hatta yüz sene fil ldı yani ayet keliesiyle yani bir peygamber esir alması doğru değildir ta ki savaşta kesin kazanmayınca yani düşmanın tamen kübi kurmayınca vuruldu Demek ki peygamberimiz hata edebiliyor Hatta Kur'an'da yine var mesela gibi edin Teüm Allah tabuk hakkında nazı oldu ben burada abi Muhammed'im. Neyi onlara izin verdin? Hiç izin verdin. Yani vermen gerekiyordu. Bunun gibi Peygamber de görüşünde hata edebiliyor muhtelemdir. Ayet-i Kerim'e sabittir, hadisi sayıyla sabittir. Peki hata edebiliyor. Her grubun lideri kim olsu olsun hata eder edebilir muhtelemdir. İmam azam hata edebilir, imam şeyh hata edebilir muhtelem bir şey hata edebilir. Demek ki hiç kimseyi fazla haşla böyle ilerleştirme kelimesi biraz ağır belki kaba gelecek de bunu kullanmayan muhteremler olmasın bu şekilde. Şimdi her insanın yetini ayrı demişti muhteremler. Maddi manevi. Şimdi size bunu üç tane işte örnek vereceğim inşallah hadislerle. Önlükleri çok hedişeflerde. Sahabeler teygamiza sorarlardı, yarısı cullah, eyul amali eftali. Hangi amel daha eftal daha üstün, sahabeler? Yani sahabeler biraz doymuyorlar sahabeler. Tam şekilde kılıyor, cihatını yapıyor, her yapıyorlar. Ama dinayı çok küçük görüyorlar, din hayatını kısa görüyorlar. O alemin berzak kabir hatini görüyorlar. Artık görüyorlar bunlar. Ne yapıyorlar? Yani dünyada daha çok alalım bir şey öteye götürelim diye. Sahabeler peygamberle soruyorlardı. Ya Resulallah hangi aramda aftal diye. Peygamberler her birine peygamber başı cevap verdi, bak, verdi. Şimdi burada üç sahabenin durumuna vereceğim. Üç önemli cevapları. Biri Hazreti Ciri bin Abdullah Hazretleri ki son İslam'a gelenlerden birisi kendisi şöyle buyuruyor ben Peygamber'e biat ettim şu üç çat ile Allah ikramımız salatı, meyten zekatı ve müsilikül müslim bakınız. Hazır hem var mı müslim adı şöyle üç şey üzerine namazı güzel kılmam bak. Sonra zekatımı güzel vermem. Bir de bütün Müslümanların için öğütün hacida bulunmam. Yani bütün Müslümanlar iyi olmasın istemem. Yani istemem yani bu. Bir, olumsuz gibi anlaşılıyor. İstemem değil de her Müslümanın iyi olmasını istemek diyeyim için Peygamber'e böyle buyuruyor. Böyle böyle. Üç şey böyle. Yine namaz güzel kılmam. Zekatini vermem. Her Müslümana öğretten hasretler bulunmam. Yine Esra'lı İdmi Hazretleri buyuruyor. Ben Peygamber'e sordum. Ya Resulallah hangi emanet eftaldır? Sordum. Kale Es-salatu ala vaktiha en ehten amel namazdır. Hangi namaz? Vaktinde kılınan namaz. Bakın. Vaktinde kılınan. Sümeyyü yine soruyor. Sonra bir rülubayi diye buyuruyor. Ana babana ilik etmek. Yine soruyor. Sümeyyü el cihadı cihat Allah'ın da etmek bakınız. Yine Has Ebu Hira Hazretleri sahabeden şöyle buyuruyor. Efsane Halil'i bir selam dedim. Az ya buyur Halil'im dostum derdi. buyur Efendim. Bana Halil'im dostum Resulullah bana şöyle üç şey bana tavsiye etti, buyuruyor. Siyah mesela Eyamin yemin min her aydan üç konuşma mı var? dua iki kat olsun dua kuş namazını kılmamı ve uütüre kabde ename uyumadan evvel biten mazını kılmamı. O adı üstünde vardır. Demek ki azı cemaatimiz her insanların aynı meş olması şart değil. Kimi ehli namaz olur. Çok namaz kılar. Bak. Kimi çok Kur'an-ı Kerim okur. Halus'un çok kuran okurdu. Bunun gibi bunları hoş karşılama gerekiyor. Müslümanın yapmalarını. İlle bize gel. İlle bizim gibi ol deme gerek. Ama İslam'a gelsin. Önce İslam'ın temelini yaşasın. Beşik namazını kılsın haramdan sakınsın, her günahdan çekinsin, tekva olsun, olmazsa nafi olarak da hangisinin daha çok zevk alıyorsa onu yapsın. Rabbim inşallah tabi Mevlamızın rahmetlerimizin kesilmez sevgilim kardeşlerim. Müslümanların birleşmesi biraz tabi güç çetin. Çünkü aradaki tabi İslam düşmanları aralara sokulmuşlardır, her taraf sokulmuşlardır önlemeye çalıştı bunlar. Bir avun bunları. Ama hiç olmazsa alt tabaka müterim. Alt tabaka birimizi sevelim biz alt tabaka müterimde. Birimizi sevelim böyle. Birimize selam verelim. Birimize görüşelim. Her ne kadar üstte bazıları işte onlara görüşmeyin, işte şu camiye gitmeyin, şunu yapmayın deseler de ona bakayım kardeşlerim. Allah din kardeşliğimi devam ettirsin inşallah. Ve din kardeşimi devam etsin sürece de Allah'ın yardımı bize gelir oldu. Gerçekten inşallah. Lillen Fatiha.